Kevbe Suresi Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Müşriklerin içinden kendileriyle muahede ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden bir ültimatondur bu. Ey müşrikler haydi! Yeryüzünde dört ay daha güvenlikle dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecekler değilsiniz. Allah'a. Herhalde kafirleri dilediği zaman rüsvay edicidir. Ve bu Hac-ı Ekber günü Allah'tan ve Resulü'nden insanlara şöyle bir ilandır. Allah ve Resulü müşrikleri himaye etmekten artık katiyen uzaktır. Bununla beraber eğer küfürden ve muahedelere hainlik etmekten tevbe ve rücu ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz şunu bilin ki şüphesiz siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. O küfür edenlere, Allah'ı ve Peygamber'i tanımayanlara acıklı bir azab müjdele. Muahede yaptığınız müşriklerden size aitlerinin şartlarında hiçbir şey eksiklik yapmamış. Aleyhinizde düşmanlarınızdan hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükümden müstesnadır. O halde onların müddetleri bitinceye kadar aitlerini tamamlayın. Çünkü Allah haksızlıktan sakınanları sever. Dokunulması haram olan o aylar çıktığı zaman artık o müşrikleri onları nerede bulursanız öldürün. Onları esir olarak yakalayın. Onları hapsedin. Onların bütün geçit yerlerini tutun. Eğer tevbe ederler, tevbelerini ve imanlarını tasdik için namaz kılarlar, zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Çünkü Allah çok yarlığa yıcıdır, çok esirgeyicidir. Eğer kendilerine taarruz edilmesi emrolunan müşriklerden biri senden aman dilerse ona aman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olduğu yere kadar selametle ulaştırır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir kavimdir. O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl bir ahdi olabilir? Mescid-i haramın yanında muahede ettikleriniz müstesnadır o halde. Bunlar size karşı ahitlerine sadakat hususunda doğrulukla hareket edenlerse siz de kendilerine öylece doğrulukla muamele edin. Şüphesiz ki Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever. Onların nasıl ahdi olabilir ki? Eğer size galebe ederlerse hakkınızda ne bir yemin ne de bir vecibe gözetip tanımazlar. Sizi ağızlarıyla güya hoşnut ederler. Fakat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 Onlar taşkınların ta kendileridir. Bununla beraber eğer tevbe ve rücu ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse artık dinde kardeşlerinizdir onlar. Biz ayetleri bilecek bir kavim için açıklarız. Eğer ayetlerinden sonra yine antlarını bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerini hemen öldürün. Çünkü onlar hakikatta antları olmayan adamlardır. Bu suretle umabilirsiniz ki onlara tabi olanlar vazgeçerler. Ey müminler! Antlarınızı bozan, o peygamberi sürüp çıkarmayı kuran ve bununla beraber ilk defa da sizinle kendileri muharebeye başlayan bir kavim ile dövüşmez misiniz? Onlardan korkacak mısınız?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 Allah kimi dilerse ona tebebe nasip eder. Allah hakkıyla bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir o. Yoksa siz kendi halinize bırakılıvereceğinizi içinizden cihat edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sır dostu edinmeyenleri Allah'ın bilmediği, onun uğrundaki fedakarlıklarınızın mükafatsız kalacağını mı sandınız Allah? Ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Allah'a eş koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescitlerini imar etmelerine ehliyetleri yoktur. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar.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 Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar bu iki sınıf. Allah yanında bir olmazlar. Allah zalimler güruhuna hidayet vermez. İman edenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanların Allah yanında derecesi çok büyüktür. Kurtuluşa, dünya ve ahiret saadetine erenler de işte onların ta kendileridir. Rableri onlara rahmetini, rızasını, onları içlerinde tükenmez ve ebedi bir naim, nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi ve sermediği kalıcıdırlar. Çünkü Allah katında büyük ecir ve mükafatlar vardır muhakkak.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 andolsun ki Allah birçok savaş yerlerinde ve Huneyn gününde size yardım etmiştir. O Huneyn günündeki çokluğunuz o zaman size ucup vermişti de bu size gelecek kazadan bir şey gidermeye yaramamıştı. Yeryüzü o genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geri Dönüp gitmiştiniz. Sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine sekinetini kuvve-i maneviyesini indirdi. Görmediğiniz melek ordularını indirdi. Ve kafirlere azaplandırdı. Bu o kafirlerin cezası idi. Sonra Allah bunun ardından kimi dilerse onun tevbesini kabul eder. Allah çok yarlığayıcıdır çok esirgeyicidir ey iman edenler müşrikler ancak bir necisdir onun için bu yıllarından sonra onlar mescide harama yaklaşmasınlar eğer fakirlikten korkarsanız Allah dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir çünkü Allah gerçek bilicidir tam hüküm ve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 Hıristiyanlar da Mesih, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri cahilce sözleridir ki. Bununla güya daha evvel küfredenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Hay Allah kahredesi adamlar. Hak'tan batıla nasıl da döndürülüyorlar. Onlar...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 Allah'ın nurunu ağızlarıyla püf deyip söndürsünler. Halbuki Allah kendi nurunu kendisi tamamlamaktan başkasına razı olmaz. İsterse kafirler hoş görmesin. O Resulünü hidayetle, hak din ile sırf o dini her dine galip kılmak için gönderendir. İsterse müşrikler hoş görmesin. Ey iman edenler! Şu muhakkak ki, Yahudi bilginlerinin ve Hristiyan rahiplerinin birçoğu batıl sebepleriyle insanların manlarını yerler. Onları Allah'ın yolundan men ederler. Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı bir azabı muştura. O günkü bunlar, üzerlerinde yakılacak cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da, o kimselerin alımları, böyürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu denilecek. Nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınız, artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesnelerin acısını Haydi tadın. Hakikatta ayların sayısı Allah yanında, Allah'ın kitabında. Ta gökleri ve yeri yarattığı günden beri on iki aydır. Onlardan dördü haram olanlardır. İşte bu en doğru hesaptır o halde. Bilhassa bunlarda o haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin.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 Ne oldunuz ki size Allah yolunda el birlik gazaya çıkın denildiği zaman yere mıhlanıp ağırlaştınız. Ahiretten vazgeçip yalınız dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faidesi ahiretin yanında pek azdır. Eğer emrolunduğunuz bu cihada el birlik çıkmazsanız, Allah sizi pek acıklı bir azaba düçar eder. Yerinize sizden başka itaatli bir kavmi getirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar yapamazsınız. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer siz ona, Resulüme yardım etmezseniz hatırlayın o demleri ki Kafirler onu Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman bizzat Allah ona yardım etmişti. Yine de o nusretini esirgemez. O demler öyle demlerdi ki Resulullah ancak ikinin ikincisinden ibaretti. Hak'tan başka medetkar yoktu. O zaman onlar Sevir Dağı'nın tepesindeki mağaradaydılar Peygamber o vakit arkadaşına Ebu Bekir Sıddık'a tasalanma. Allah hiç şüphe yok bizimle beraberdir diyordu. Allah o arkadaşının üzerine kalbine sekinetini, kuvve-i maneviyyesini indirmiş. Onu, Habibini görmediğiniz manevi ordularla teyit etmiş. Kafirlerin kelimesini,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 canlarınızla cihat edin. Eğer, bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Eğer, davet olundukları şey yakın ve dünyevi bir menfaat. Orta bir sefer olsaydı, elbette senin arkana düşerlerdi. Fakat, meşakkatle kat edilecek olan mesafe onlara uzak geldi. Bununla beraber, onlar sen tebükten dönünce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 onlar bundan evvelde fitne ve fesat aramışlar. Senin hakkında bir takım işler, dolaplar çevirmişlerdi. Nihayet Hak nusret ve teyidi ilahi geldi. Allah'ın emri, dini, onların fenalarına gitmesine rağmen zuhur ve galebe etti. Onlardan kimi de bana izin ver, beni fitneye, isyana ve muhalefete düşürme diyeceklerdir haberin olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir cehennem ise o kafirleri her halde ve her halde çepeçevre kuşatıcıdır eğer sana bir iyilik isabet ederse bu müthiş hasetlerinden dolayı onların fenasına gider şayet sana bir musibet erişirse biz derler daha önceden ihtiyat tedbirimizi almışızdır. Ve onlar böbürlene böbürlene dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalınız Allah'a güvenip dayanmalıdır. De ki, siz bizde iki güzelliğin birinden başkasını mı gözetiyorsunuz? Halbuki biz Allah'ın size ya kendi katından yahut bizim elimizle bir azap getireceğini bekliyoruz. Haydi siz bizim akibetimizi gözetleye durun. Biz de sizinle beraber kendi feci akibetlerinizi bekleyeceğiz. De ki gerek gönül rızasıyla harcayın, gerek istemeyerek verin sizden çıkan hiçbir nafaka katiyen kabul olunmayacaktır. Çünkü siz Allah yolunda cihattan geri kalmak suretiyle fasıklar güruhuna iltihak etmiş oldunuz. Nafakalarının onlardan kabul edilmesini men eden de başkası değil. Onların Allah'a ve Resulüne küfretmeleri, namaza ancak üşene, üşene gelmeleridir. Onlar iştahsız olmadıkça da harcamazlar. Artık Habibim, onların ne malları, ne evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlar sebebiyle ancak kendilerini dünya hayatında azaba çarptırmayı ve canlarının kendileri kafir olarak güçlükle çıkmasını irade eder. Hakikat, onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a an ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar öyle bir kavimdir ki daima korkarlar. Eğer sığınacak bir yer yahut barınabilecekleri mağaralar veya sokulacak şöyle bir delik bulsalardı, Yüzlerini koşa koşa o tarafa çevirirdi onlar. İçlerinden sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayacaklar da var. Çünkü eğer içlerinden kendilerine diledikleri bir şey verilirse hoşlanırlar şahit. Yine kendilerinden olanlara diledikleri şey verilmezse derhal kızarlar. Onlar Allah ve Resulü kendilerine ne verdiyse, buna razı olsalardı da bize Allah yeter. Yakında bize lütfu kereminden Allah da verir, Resulü de. Biz ancak Allah'a rağbet edicileriz, ümidimiz hep O'na bağlıdır deselerdi ne olurdu? Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ''Ancak fakirlere, miskinlere, sadakaların üzerine memur olanlara, kalpleri Müslümanlığa alıştırılmak istenenlere, kölelere, esirlere, borcundan fazla nisabı olmayan borçlulara, Allah yolunda harcamaya ve yol oğluna yani memleketinde zengin bile olsa meşru bir maksatla seyrü sefer ederken muhtaç kalmış olan yolculara mahsustur.'' Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıkların içlerinde öyle kimseler vardır ki, peygambere eza ederler, onu incitirler ve o her söyleyeni dinleyen bir kulaktır derler. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlerin sözüne inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmettir o. Allah'ın Resulünü incitenler yok mu? İşte en acıklı azap onlarındır. Size gelirler, gönlünüzü hoş etmek için Allah'a an ederler. Eğer bunlar mümin iseler Allah'a ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Hala bu hakikati anlamadılar mı ki? Kim Allah'a ve Resulüne karşı yan çizerse ona, içinde ebedi kalıcı olmak üzere cehennem ateşi vardır. Bu ebedi kalış ise en büyük rüsvaylıktır. Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine açıkça haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden ''Daima endişe ederler.'' De ki, siz maskaralık yapa Allah, kocuna geldiğiniz şeyi zaten meydana çıkarandır. Şayet onlara seninle birlikte tebüke giderlerken niçin alay ettiklerini sorsan and olsun ki. Biz ancak yol zahmetini hissetmemek için lafa dalmış bulunuyor. Şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile, onun ayetleriyle, onun Resulü ile mi eğleniyordunuz? Beyhude özür dilemeye kalkmayın. Siz iman ettiğinizi ikramdan sonra küfür ettiniz. İçinizden bir zümreyi affetsek bile diğer bir güruhunu onlar mücrim cürümlerinde ısrarlı kimseler oldukları için azaplandıracağız. Münafık erkekler de, münafık kadınlar da birbirinin tamamlayıcı parçasıdırlar. Hepsi birbirine benzer. Onlar kötülüğü, küfrü, maasiyi emrederler. İyilikten, imandan, taattan vazgeçirmeye uğraşırlar. Ellerini cimrilikle, sımsıkı yumarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Ona itaatı bıraktılar. O da onları unuttu. Onlara lütfunu terk etti. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kafirlere de kendileri için ebedi kalıcı olmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu Onlara yeter Allah. Onları rahmetinden kovdu. Onlara bitip tükenmeyen bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı kendinizden evvelkiler gibisiniz. Halbuki onlar kuvvetçe sizden daha yamandı. Malları, evlatları daha çoktu. Bu dünyadaki nasipleri kadar zevkten faidelenmek istediler. İşte sizden evvelkiler nasıl öyle nasitlerince yaşamak istedilerse siz de yine kısmetinizce zevkten fayda aradınız. Siz de o bata dalanlar gibi daldınız. Onların dünyada da, ahirette de yaptıkları boş. Kendileridir. Onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen sahiplerinin, mutefikelerin haberi de gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. İnanmadıkları için tamamen helak oldular. Demek ki Allah onlara diyor değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler de, mümin kadınlar da birbirinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. Bunlar insanlara iyiliği emrederler. Onları kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar... Allah onları rahmetiyle yarlığa Çünkü azizdir. Vaat ve vaidini yerine getirmekten hiçbir şey onu acze düşüremez. Hakimdir. Her şeyi yerli yerinde hikmetle yapandır. Allah, mümin erkeklere de, mümin kadınlara da kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altından ırmaklar akan adın cennetlerini ve çok güzel meskenler vaat etti. Allah'ın bir rıdvanı, rızası ise daha büyüktür. İşte bu, asıl bu, en büyük saadettir. Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla savaş! Karşılarında çetin ol! Onların yurdu cehennemdir. O. Ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar o kötü sözü söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. andolsun O küfür kelimesini söylemişlerdir. Onlar Müslümanlıklarından sonra yine kafir oldular. Başaramadıkları bir şeye cinayete de geltendiler onlar. Halbuki Peygambere ve müminlere karşı kin besleyip intikam almaya yeltenmeleri için Allah ile peygamberinin lütfu inayeti ile onları zenginleştirmiş olduğundan başka meydanda bir sebep de yoktu. Eğer nifaktan tevbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da Ahirette de pek acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onlar için ne bir yar, ne bir medetkar da yoktur artık. İçlerinden kimi de. Allah'a şöyle ahdetmişti eğer. Bize lutfu kereminden ihsan ederse, and olsun zekatını vereceğiz. Muhakkak salihlerden olacağız. Allah, kendilerine fazlu inayetinden verince de onunla cimrilik edip taat-ı ilahiyeye arka çevirdiler. Onlar öyle dönektirler. Nihayet, Allah'a vaat ettiklerini tutmadıkları yalan söyledikleri için o da bu fiillerinin akıbetini kalplerinde, kendisinin huzuruna çıkacakları güne kadar sürecek bir nifak yaptı. Münafıklar hala bilmediler mi ki Allah şüphesiz onların içlerinde gizlediklerini de fısıltılarını da biliyor ve muhakkak ki Allah gayıpları çok iyi bilendir. Sadakalarda farz olan zekattan fazla olarak ve gönüllerinden koparak Bağışlarda bulunan, müminlerle bir türlü güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayan fakirlerle diğer türlü laf atarak ve kaş göz oynatarak eğlenenler yok mu? Allah! Onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Habibim, onlar için dilersen istiğfar et. Allah'tan mağfiret iste. Dilersen istiğfar etme. Eğer onlar için yetmiş defa istiğfar dahi etsen yine Allah kendilerini katiyen yargılayacak değildir. Bu böyledir. Çünkü Allah'ı ve Resulü'nü inkar ile kafir olmuşlardır. Allah ise öyle imandan ve itaattan çıkmış fasıklar güruhuna hidayet etmez. Allah'ın peygamberine muhalefet için savaştan geri kalan münafıklar memleketlerinden çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki cehennemin ateşi daha sıcak, iyice bilmiş olsalardı irtikap etmekte oldukları günahın cezası olmak üzere az gölsünler, çok ağlasınlar onlar. Eğer Allah seni Tebük'ten Medine'ye, onlardan orada kalmış olanlardan bir zümrenin münafıkların yanına döndürür de, başka bir savaşa çıkmaya senden izin isterlerse de ki, bundan sonra benimle birlikte katiyen ve ebedi sefere çıkamazsınız. Benimle beraber hiçbir düşmanla muharebe edemezsiniz. Çünkü siz ilk defa Tebük seferinden geri kalıp oturmayı hoş gördünüz. Artık bundan böyle. Siz geri kalan kadın ve çocuklarla beraber oturun. Onlardan ölen hiçbir kimseye ebedi dua etme defin veya ziyaret için kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü imkâr ile kafir oldular. Onlar fasık adamlar olarak öldüler. Onların ne malları, ne evlatları seni imrendirmesin. Allah! Bunlar bu varlıkları sebebiyle ancak kendilerini dünyada azaba çarptırmayı ve canlarının onlar kafir oldukları halde güçlükle çıkmasını diler. Allah'a iman edin. Resulünün mayyetinde cihada gidin diye bir sure indirildiği zaman içlerinden serbest sahibi olanlar senden izin isteyip bırak bizi harbe gidemeyip oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar oturanlarla beraber olmalarını hoş gördüler. Kalplerine mühür vurulmuş onların. Bundan dolayı onlar cihatta olan hikmeti, gayeyi, Resul'e muvaffakattaki saadeti, ondan geri kalmanın şekavetini iyice anlamazlar. Fakat o peygamber ve onun maiyetinde bulunan müminler, mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Onlar, umduklarına kavuşanların da ta kendileridir. Allah onlar için, kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu en büyük saadettir. Bedevilerden özür dermiyan edenler, Kendilerine izin verilsin diye geldiler Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. İçlerinden kafir olanları pek acıklı bir azap çarpacaktır. Allah'a ve Resulüne hayır-hah olmak şartıyla ne zayıflere ne hastalara ne de fakirliklerinden dolayı seferde harcayacaklarını bulamayanlara, geri kalmakta bir günah ve mesuliyet yoktur. Onlar geri kalmakla beraber memlekette iyilik ediyorlar. İyilik edenlere karşı da muahazeye bir yol yoktur. Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Bir de şunlara günah ve mesuliyet yoktur ki kendilerini Bindirip sevk etmen için ne zaman? Sana geldilerse size bir binek bulamıyorum dedin. Ve bu uğurda kendileri harcayacak bir şey bulamadılar da kederlerinden gözleri yaş döke döke, döke döndüler. Muahizeye yol ancak o kimselerdir ki zengin oldukları halde Yurtlarında kalmak için senden izin isterler. Bunlar geri kalanlarla beraber olmaya rıza gösterdiler. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar akıbetlerindeki acılığı bilmezler. Seferden onlara döndüğünüz vakit size özür derman edeceklerdir. De ki beyhude özür dilemeyin. Size katiyen inanmıyoruz. Allah bize hallerinizden birçok haberler vermiştir. Bundan sonraki hareketinizi de Allah Resulü ile beraber görecektir. En sonra gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size neler yapıyordunuz hepsini haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerini muahizeden vazgeçmeniz için Allah'a an edecekler o halde. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. İrtikap ede geldiklerinin cezası olarak varacakları yerde cehennemdir onların. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin edecekler. Fakat eğer siz onlardan razı olursanız, şüphesiz Allah o fasıklar güruhundan razı olmaz. Bedeviler küfür ve nifak bakımından şehirlilerden daha beterdir. Allah'ın Resulü üzerine indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeleri de daha çok onlara layıftır. Allah kemaliyle bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyle kimse vardır ki Allah yolunda harcayacağını bir angarya sayar ve ondan kurtulmak için sizin üstünüze belalar gelmesini bekler durur. O belalar kendi başlarına olsun Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Bedevilerden öyle adam da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, harc edeceğini Allah yanında yakınlıklara ve o peygamberin dualarına vesile edinir. Haberiniz olsun ki bu onlar için gerçek bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok yarlılayıcıdır, çok esirgeyicidir. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah! Onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah! Bunlar için kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akar cennetler hazırladı. İşte bu en büyük bahtiyarlıktır çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden bir takım münafıklar vardır ki onlar nifak üzerinde idman yapmışlardır. Sen bunları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir onlar. Onlardan diğer bir kısmı da Günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi bir ameli başka bir kötü ile karıştırmışlardır. Olur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah hiç şüphesiz ki yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Onların mallarından sadaka al ki, Bununla kendilerini günahlarından temizlemiş, Bununla onların hasenatını, bereketlendirmiş, kendilerini muhlisler mertebesine yükseltmiş olasın. Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için, onların yürekleri için medar-ı sükunettir. Allah, onların itiraflarını hakkıyla işiten, peşimanlıklarını çok iyi bilendir. Onlar, Bilmediler mi ki şüphesiz Allah kullarından sadır olan tevbeyi kabul edecek. Sadakaları alacak olan ancak kendisidir. Ve hakikatta tevvab ve rahim yalınız O'dur. Tevbeleri kabul etmek ve kendilerine fazlıyla, rahmetiyle muamele eylemek ancak O'nun şanındandır. De ki, dilediğinizi yapın. Çünkü hareketinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Bir günde olup gizli ve aşikarı bilene döndürüleceksiniz de, O size ne yapar idiğinizi haber verecektir. Savaşa gitmeyenlerden diğer bir takımı da Allah'ın emrine intizaren geciktirilmişlerdir. O bunları ya azaba uğratacak... Yahut tevbelerini kabul edecektir. Allah, onların hallerini çok iyi bilen, her şeyi tam bir hikmetle yapandır. Bir de Müslümanlar zarar vermek için, küfür için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha evvel Allah ve Resulü ile harp edenin gelmesini ihtiyak ile beklemek, ve gözetmek için bir bina yapıp onu mescit edinenler ve bununla iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Allah şahitlik eder ki onlar şeksiz, şüphesiz, yalancıdırlar. Habibim, onun içerisinde hiçbir vakit namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine tesis edilen mescid senin içinde kıyamına elbette layıktır. Orada tertemiz olmalarını arzu etmekte olan rical vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa? Yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup da onunla beraber kendisini de cehennem ateşine çöküp giden kimse mi? Allah! Zalimler güruhuna hidayet vermez. Onların kurdukları bina kalplerinde daimi bir şey ve nifaka sebep olacaktır. Meğer ki kalpleri ölümle parçalanmış olsun. Allah! Her şeyi çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah, hak yolunda muharebe ederek düşmanları öldürmekte, kendileri de öldürülmekte olan müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek mukabilinde satın almıştık. Onun Tevrat'ta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 seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, insanlara iyiliği emredenler ve onları kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte onlar da cennet ehlidirler. Habibim, sen o müminlere dahi cenneti müjdele. Müşriklerin o çılgın ateşin yaranı, Cehennemlik oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra artık onların lehine velev hısım olsunlar. Ne peygamberin ne de mümin olanların istiğfar etmeleri doğru değildir. İbrahim'in babasına olan istiğfarı ancak ona ettiği bir vaatden dolayıydı. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince, Besbelli olunca o, bu istiğfarını kesti ve ondan uzaklaştı. İbrahim, cidden pek çok tazarru ve niyaz eden, kalbi yufka ve ezaya karşı gerçekten sabırlı bir zat idi. Allah, bir kavme hidayet ettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirinceye kadar, onların sapıtlığına hükmedecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü saltanatı hakikaten Allah'ındır. Onundur. O hem diriltir hem öldürür. Sizin Allah'tan başka ne bir yarınız ne de bir yardımcınız yoktur. Andolsun ki Allah Peygamberini muharebeden geri kalanlara izin verildiğinden dolayı affettiği gibi içlerinden bir takımının gönülleri hemen hemen eğrilmek üzere iken güdük zamanında ona o peygambere tabi olan muhacirlerle ensarıda tevbeye muvaffak buyurdu. Ve sonra onların bu tevbelerini kabul eyledi. Çünkü o çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Savaştan geri bırakılan ve haklarındaki hüküm geciken üç kişinin tevbelerini de kabul etti. Çünkü yeryüzü bunca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş. Vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın hışmından, yine Allah'ın Başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da. Bundan sonra Allah onları da eski hallerine dönsünler diye tevbeye muvaffak buyurdu. Şüphesiz ki Allah ancak o tevbeyi en çok kabul eden hakkıyla esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Bir de sadık olanlarla beraber olun. Gerek Medineliler için, gerek çevrelerindeki Bedeviler için, savaşta ve diğer hususlarda Allah'ın Resulünden geri kalmaları, O'nun emirlerine muhalefette bulunmaları ve bizzat kendisine katlandığı zahmetlerde onların da canla, başla katlanmaya rağbet etmemeleri yasaktır. Bunun sebebi şudur. Çünkü onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık çekmeleri, kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları, bir düşmana karşı muvaffakiyete erişmeleri gibi hiçbir hal ve hareket yoktur ki. Mukabilinde kendileri için bu sebeple iyi bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah iyi hareket edenlerin mükafatını zayi etmez. Onlar hak yolunda. Gerek küçük, gerek büyük. Herhangi bir masraf yapmaya dursunlar. Bir vadi geçmeye dursunlar. İlle Allah o yapar olduklarının daha güzeliyle Onlara mükafat etmek için bütün onlar hesaplarına yazılmıştır. Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekun savaşa çıkmaları layık değildir. O halde onların her sınıfından yalnız birer zümre savaşa gitmeli. Kimi de din ve şeriat ilimlerini iyice öğrenmeleri ve kavimleri savaştan dönüp kendilerine geldikleri zaman... Onları Allah azabıyla korkutmaları için gitmeyip kalmalıdırlar. Olur ki bu suretle müminler aykırı hareketlerden kaçınırlar. Ey iman edenler! Kafirlerden size yakın olanlarla muharebe edin. Onlar sizde büyük bir az ı şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah... Muhakkak takva sahipleriyle beraberdir. Bir sure indirildiği zaman içlerinden kimi bu sure hanginizin imanını artırdı der. İman etmiş olanlara gelince her inen sure daima onların imanını arttırmıştır. Ve onlar Kur'an indikçe sevinçlerinden birbiriyle müjdeleşirler. Fakat o sureler Kalplerinde maraz, küfür ve nifak bulunanların küfürlerine küfür katıp artırdı. Ve onlar kafir olarak öldüler. Münafıklar görmüyorlar ki onlar her yıl ya bir ya iki kere çeşitli belalara çarpılıyorlar da yine nifaklarından tevbe etmiyorlar. Ve onlar bundan ibret de almıyorlar. Aleyhlerinde bir sure indirilince birbirine bakarlar da sizi bir kimse görmüyor mu diye de endişe ederler. Ve sonra rüsvai olmaktan korkarak sıvışıp giderler. Allah onların gönüllerini ters çevirmiş. Çünkü onlar öyle bir kavimdir ki ince anlamazlar. And olsun. Size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminleri cidden esirgeyicidir. Bağışlayıcıdır o. Habibim sana iman etmekten yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yok. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir.